Istiyorum ama yıllardır özellikle artık bir sürede de birlikte ikiniz ciddi evet. bir mücadele içindesiniz. Ve evet. e, bu mücadeleyi de hep mücadele etmiş isimler üzerinden yapıyorsunuz. O yüzden hani az evet. önce de dediniz artık Kültür Bakanlığı desteği de almıyoruz. E, evet. Böyle size geri de oluyor bu işin. O yüzden evet yani, bu kadar su gibi atması sizi şaşırtmış belli ba Başvurduğumuz <gülüyor> yazarlar yani koyun, koyun kunu i̇şte, ettiğimiz evet. yazarlar ki şurada e, gene Bertolt Brecht ve Nasıl? Nazım Hikmet gibi favori yazarlarımız var yıllardır beraber olduğumuz yazarlar. Maşallah onların 50-60 yıl önce yazdıkları sanki bugün yazılmış kadar canlı, güncel ve sert. Tabii yani yazar olmanın evet şeyi bu evet. Shakespeare yani, 20. yüzyılın önemli iki şairi evet. yazarı yani. Ya inadına oymamız eklemiyoruz ama. Bugün <gülüyor> hedefe gidiyor söylenen Ben Sen Boyat Oldu Rehde'de de öyle ya zaten. Bekleme evet, yapmadan evet. büyük bir görüntü yani söyleniyor. Bir şey, İkinci Dünya Savaşı içinde yaşadığı için <gülüyor> savaş karşıtı, bütün yazdıkları Bugün için yazılmış gibi içinde bulunduğumuz durum var. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı diyebileceğimiz. E gibi. işte yani küçük iç savaştan evet. başlayıp nereye gideceği belli olmuyor. Kadıköy Lisesi'nin içerisindeki Mermer Konak'ta yeni bir Açık Hava e, Tiyatrosu açıyor, başlıyor 7 Temmuz'da değil mi? 7, Temmuz. 7 Temmuz'da. Onun için bir araya geldik. Şimdi tekrar e, Güneş'in sofrasında hangi oyunun oynanacağı üzerine biraz konuşalım isterseniz. Evet. Güneş'in soktasında nedir ne değildir sizden biraz dinleyebilir miyiz? Şimdi biz e, Nazım'la ilgili oyunumuz işte yaşamaya dair bir de biliyorsunuz ben Bertolt Brecht ikisini ayrı oyun olarak oynamıştık. Daha sonra Amerika turnesinde e, bir kolaj yaptı Yenci Erkal ve biz bunu ilk değil mi? Bunu ilk kez Amerika turnesinde oynadık ve gerçekten o, oynadık Aha. ama şöyle konser. Hmm. Yani böyle bir cihaz kulüplerinde oynadık orada ve bayağı ortada bir piyano var etrafında biz şey yoktu, dekor yoktu, kostüm yoktu ışık yoktu dümdüz konser gibi bir caz konseri gibi zaten Brecht'in Kurtvail müzikleri çok caz havasında tabii öyle oynadık ama şimdi burası için bu yeniden düzenlendi bu mekana göre yeniden düzenlendi Şu şeylerin yeri değişti kurgusunda değişiklikler yapıldı. Düşünüp düşünüp ne koyalım? Adını ne koyalım? Orada biz Nazım ile Brecht Kabare diye oynadık biz. Ama ya dedim bir şey bulmamız lazım şurada Güneş'in sofrasında. Zaten e, Nazım bölümü o şarkıyla bitiyor yaşamaya dair. Hı hı. Dedik ki Güneş'in sofrasında Nazım ile Bretti bir araya getirelim bu oyunda. Ee, öyle bir kurgu üzerinde bizim buraya yapıyoruz. İstanbul'un bir e, isim ve kurgu aslında. İşte birlikte onlarla evet. birlikte eşitlik, adalet e, evet, <gülüyor> konuları tabii. Ko Savaş, barış, onları tartışacağız. Evet. evet. Şimdi e, aslında bence şu ara çok morale ihtiyacımız var. Sadece seyircinin değil bizim de ihtiyacımız var. sabahleyin gazeteleri alıyorsunuz. Allah ya, nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Gerisi nasıl olacak? Yani kara kara düşünceler basıyor. O yüzden dedik bizim de bu bu öfkelerimizi boşaltmamız, Breht'in ve Nazım'ın dizeleriyle içimizdeki öfkeyi, isyan duygusunu ifade etmemiz ve ileriye dönük bir umuda sarılmamız için en güzel şey malzeme bu iki yazarda var zaten. Bu bizi de moralimizi düzeltecek. Seyircinin de yükseltip bırakacağız. Bir şey var. E, Avrupa'da değil mi yanlış e, Bu tip tarihi mekanlar oyun alanları olarak kullanılıyor. Evet. Gerçekten inanılmaz büyülü ve masası etkiler yaratıyor. E, Türkiye'de bu ee, çok fazla nedense e, bu olanaklar oyunculara yani e, tiyatroculara sun, sunulamıyor. İşte Genco Erkal'da Han'la başlayan bir seri Ben bu, şimdi Mermer Köşk'e geldik. Ee, bu tip oyunların bu tip mekanlarla buluşması da, buluşturulması da çok önemli diye düşünüyorum. Seyirciye faz farklı estetikleri de sunmak adına yani çünkü bir çerçeve sahneden, ben oyuncu olarak söyleyeyim yani hani böyle Büyük bir şans benim için böyle bir mekanda oynayabilmek, şarkılarımı bura, burada söylemek çok masalsı ve büyülü inşallah seyirci de o duyguyla buradan ayrılacaktır. Hep kafamda böyle bir soru işareti vardı ya bu ülkede yani İstanbul gibi bir kentte nasıl olur da Mayıs dediğim vakit bütün tiyatrolar evet. durur. Herkes gider tatile 5 evet. ay, 4 ay oyuncular, yönetmenler falan. Yani yazık değil mi şurada yazın niye devam etmesin tiyatrolar ve böyle mekanlarda da. Yeni yeni atmaya başladı aslında. Birkaç küçük alternatif tiyatrolar da yazın, oyunu evet. devam etmeye yeni başladı mi? ama çok az. Evet. Evet. Ama onlar daha çok kapalı yerlerdi. Ben açık kapalı. Eskiden e, şehir tiyatrosunun bir geleneği vardı. Evet. Gül Gülhane Parkı'nda. Evet. Uzun yıllar Gülerne Parkı'nda ben orada mesafeci olanın düğünü falan seyrettiğimi hatırlıyorum. Ee, sonra Rumeli. Yani ola. Yani. Şimdi müzik koydukları yani, için oda. Evet, orada izle. artık tamamen git. Tamam orada biz de oynadık. Yani festivalde bu, kullanılan mekânlardan tabi ben de medya tabii. otel o Yani aransa yani. daha ne mekanlar bulunabilir? Belki işte gençlere böyle bir örnek bir model ortaya koyuyoruz. Siz de gidin bir yerleri bulun, oyunlar olsun, yazın herkes çok seyirci gelecek. Çünkü insanlar yaz akşamlarında tatil'e gitmemişse yazlık bir yere gidip açık hava sineması kültüründen gelen bir evet, evet yani. yani çok ihtiyaç var bence. Burada düşünseniz akşam işte dondurma yemek için çıkmış eşiyle çocuklar ile birlikte işte evet. bir ses duyuyor ve belki oradan ilgisini çekiyor ve hmm. belki de hayatında ilk kez tiyatroya yat at, atıyorum Doğru, yani şimdi. Tabii. Yani yeni çok şeyler bir, de olacaktır yani. İnşallah yeni bir gelenek başlamış olur böylece yaygınlaşır bu. Bu çünkü o kadar uzun zamanda küçücük tiyatrolara hapsolduk eee evet. alternatif tiyatro evet. evet çok büyük bir tiyatrolara giriş alışveriş var. merkezlerine hapsolduk. Evet yani. bir de o başlıyor. Korkunç bir şey bu yani. yani. evet evet. evet. Sonra geliştiriyorlar. Niye gidip alışveriş merkezinde oynuyor? Başka yerde tiyatro mu var? Hı -hı. Karacayı Kaldım. kapattılar. <gülüyor> evet, bir de Muammer Karacayı soracaktım. İçinizde bir yara var e e Evet, yani. yani ben hep böyle yara ala ala gidiyorum ama <gülüyor> bu yaralar bana güç veriyor aslında. Bu nedir Muammer Karacay'nin? Onun son bir bisizden... Unuttur akeme gibi. Evet. Unutturuyorlar. Evet. Yani öyle çürümeye terk Çok ediyorlar. Aslında bir değil, basın açıklaması yapıldı çünkü muamele için. Evet. Şey hem bakması hem AKM. o hem eme, emek AKM. hem akmem için. Ya yani Beyoğlu'daki üç büyük mekan böyle bu şekilde. İşte o akmen o meydandaki fotoğrafı ülkenin fotoğrafı yani. Evet. Finlandiş. Özellikle yani. yani o bir adamın keyfi için oluyor her şey. Bir adamın başkanlık emelleri için. Herkes onun ağzına bakıyor. Kıkır, bırak, kapatın. İşte bu. Yani ne kadar acıklı bir şey. Değil Hı -hı. Bu ülkeye bu muhalefet de yetmiyor. Biz azınlığın i̇şte. azınlığıyız Yani muhalefet zaman. yeteri kadar güçlü olamayınca onlar istediği gibi kiri tutuyorlar.